Değerli izleyenler, İnsan İnsan'a programına hoş geldiniz. Umarım güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Ben ve değerli arkadaşım Polat Doğru, sizin yaşamınızı zenginleştirmek için buradayız. Bugün yine bir konuda sohbet oluşturacağız. Polat'cığım... Efendim hocam. Bugün konuşacağımız konuyu sen takdim eder misin lütfen? Ederim hocam tabii ki ederim. Niye etmeyeyim? Şimdi biz hocam bu Facebook sayfasını, Twitter'ı falan aktif tuttukça insanlar nelerle ilgili konuşmak istediklerini de ya hocam şu konuyu da ele alsanız diye yazıp çizmeye başladılar. Ee, talep gelen konulardan bir tanesi boşanma hocam. Evet. Yani bizim bugüne kadar bu programda ayrıntılı olarak konuşmadığımız bir konuydu bu. Ee, ama artık Zamanı geldi çünkü insanlar bunu duymak bununla ilgili Ya ne düşünelim neyin üstüne kafa yoralım, neyin farkında olalım diye soruyorlar Bugünkü konumuz boşanma Konusu hocam boşanma konusuyla ilgili Konuşalım istiyoruz ve e, Çok temelde de yani Birazdan da ayrıntısıyla konuşuruz Bu boşanmayı yönetmekle ilgili Konuşmaktan bahsetmek istiyoruz yani Evet e, boşanmanın Kendisinden falan evet ama Bununla beraber de bu yönetilmesi gereken bir süreç. Yani sağlıklı bir şekilde atlatılması mümkün olan bir süreç. Bir yandan da birçok insanı mutsuzluğa götürebilecek bir süreç. Üstelik de o kadar çok aktör var ki içinde. Evet. E, önemli de bir konu. Evet. Şeylere falan bakıldığında da yani e, evlenme rakamlarıyla boşanma rakamları yüzde yirmiler düzeyinde bir ortalamayla gidiyorlar. Yani Türkiye 2012'de 125 bin düzeyinde boğuşanma söz konusu olmuş Türkiye'de. İstatistik kurumunun verilerine göre 500-600 binler arasında bir düzeyde de evlilik var. Evet. Bu çerçevede bakıldığında çok önemli gerçeklerden bir tanesi konuşmak lazım konuşalım. diye düşündük. Konuşalım istedik ama önce de bir sorduk hocam sokakta siz ne sormak istersiniz Doğan Hoca'ya? Bu konuyla ilgili neleri konuşalım diye isterseniz onu izleyelim ondan sonra da girelim. Evet. Doğan Bey sizce çiftler neden boşanır? E, evlilikler e, çocuklar için mi yürütülmeli yoksa boşanmaları mı gerek? Doğan Bey toplumda boşanmaya nasıl bakıyorsunuz? Çiftleri boşanmaya götüren sebepler nelerdir? Acaba e, boşanmada zorla yürütülen bir evlilik nasıl olabilir? Nasıl yürütülebilir zoraki bir evlilik? Çocukta çiftler boşanmadan önce hangi kararları almaları gerekiyor? Boşanma önemli bir karar ama sonrasında ne getirileri vardır? Hocam eskiden boşanmalar daha azdı, Şu, günümüze göre daha çoğaldı. Şu anda acaba sebebi nedir bunun? Çiftler evlenmeden önce nelere dikkat etmeyelim? Evet, toplum farkında Polat. Toplum farkında. Aynen. Bir sorun olduğunu ve bunun birçok yönleri olduğunu farkında ve büyüyen bir aynı farkındalık öyle. var. İyi ki programı yapıyoruz. Sağ olasınız hocam. Ben de aynı duygunun içerisindeyim. Bir de teşekkür edeyim istiyorum. Ben hemen programın başında... Biz ya bu konuyu ele almayı düşünüyoruz dediğimiz zaman insanlar Facebook'tan bir sürü soru yazdılar sağ olsunlar şunu konuşun bunu konuşun diye. Ee, biz bugünü hazırlarken onlara da özen gösteriyoruz. Yani nerede yoğunlaştığımız hangi konularda toplanacağımızı birazcık da oradan belirliyoruz. Evet ben de bu konuda ifade etmek isterim. Değerli izleyenler bu Facebook sayfasından bize yazanları ekibin bir parçası olarak görüyoruz. Güçlü, aydınlık, coşkulu bir Türkiye'nin geleceği için biz hep beraber ekibin bir parçasıyız. Öyle görüyorum. Katılıyorum sana. O Peki o zaman hocam ben doğrudan gireyim. Şimdi hiçbir evlilik bitsin diye kurulmuyor ama bazı evlilikler ne yazık ki böyle nihayete eriyor. Yani evet. Gönül ister ki onlar da ilk umdukları ilk gönüllerinden geçtiği gibi daha uzun vadeli... Ee, ...sıkıntı yaşamadıkları bir birlikteliğin içerisinde olsunlar... ...ama belli ki bir şeyler oluyor ve e, evlilik kurumu sona eriyor. Ne oluyor hocam? Çok temelde ne görüyorsunuz siz orada? Ee, her şeyden önce boşanma artık hayatın bir parçası. Evet. Ondan dolayı buna bir yargılayıcı tavır içerisi hı hı. almadan... ...bir olay olarak bakmak, evet. anlamak ve bu olayın içerisinde hakikaten nasıl yönetileceği bilinci içerisinde durmak çok önemli Hı -hı. diye düşünüyorum. Evliliğin başlangıcında farkına varılmadan boşanmanın tohumları atılıyor olabilir. Hı -hı. Şimdi Polat, değişen bir ülkede toplumdayız. Evet. Bu değişen ülke toplum süreci içerisinde... ...bundan 60-70 yıl öncesine gidelim. Hı hı. Kim kiminle evleniyor konusunda... ...kim kiminle evlenmeli konusunda... ...daha bir belirgin... Evet tabii. Model var aslında model bayağı vardı. bir model var orada. Ve evlilikten ne beklenir? Kadının yapması gerekenler, hı hı. erkeğin yapması gerekenler türünden... Nasıl ki Türkçenin gramerini bilmiyoruz, evet. <gülüyor> evlilik dilinin de gramerini bilmeden evleniyorduk. Evet. Ve bunların üzerinde düşünmüyorduk. Hı hı. Mesela kadın ne yapar, erkek ne yapar, çocuk nasıl yetiştirilir, hı hı. parayı kim kullanır, nasıl kullanır, öncelikler nelerdir... ...bizim ailenin temel değerleri ne olacaktır? Önceliklerimiz ne olacaktır? Çocuklar ve ilişkimiz ne olacaktır konusunda... ...herhangi bir şekilde evlenen çiftlerin önceden konuşmasına gerek yoktu. Anladım. Ama ve ben böyle yetiştim ve gittim bir Amerika'da <gülüyor> evlendim. <gülüyor> ee, ve bütün bunlar... ...birden bire hayretle ''Aa nasıl olur?'' falan şeklinde çıktı ve... ...hem azap çektim hem azap çektirdim. Doğru. Şimdi... kişiler ...üniversitede tanışıyorlar. Hı hı. Birisi gelmiş... E, ...İzmir'den, öbürüsü gelmiş... ...Ardahan'dan. Ve... Evleniyorlar. ...evleniyorlar. Her ikisinin kafasında da... ...sen güzel bir kavram kullandın daha önce. Kabullenmeler var. Evet. Ama farkında değil. Aynen öyle. Ve... İkisi de genç, birbirlerini çekici buluyorlar, cazip buluyorlar. <gülüyor> Romantik müzik, <gülüyor> televizyonun etkisi. Bir kitap okumuşlar ve şekle demişler, aşığım bu kıza ya. Evet. O da bakıyor, Yavuz Delikanlı diyor, işte bu, bu. <gülüyor> Keşfetseler bunu hemen filme alırlar, böyle kahraman olur. <gülüyor> falan. Aşık oldun, aşkın gözü kördür şeklinde. ...o kadar doğal olarak başlıyor ki süreç... Hı hı. ...ve enteresan bir şekilde... ...kız sonra hayret ediyor ki, çok kıskanıyor. Erkek de diyor ki, erkek tabii kıskanırım diyor. <gülüyor> Çocuk oluyor... ...ay diyor, bittim, her şeyi benim mi yapmam lazım? İnsan gelip... Yardım, yardım, yardım etmez, mi? etmez mi? İsaf yok mu sende diyor. Adam da diyor ki, yav diyor, benim babam bir günden bir gün anama yardım etmedi. amcam da görmedim, deden de yardım etmedi. Ne bekliyorsun ben erkeğim diyor. Şimdi bunlar çok önemli tartışma konuları oluyor Aynen. ve hiç farkında değiller. Söylemek istediğim şey. Bugün artık kabullenmelerin farkına varıp onu daha önceden keşfetmemiz ve konuşmamız lazım. Gizli tohumlar, sorun tohumları... ...evlenmede... ...hakikaten... ...kendiliğinden temele girmiş vaziyette... ...farkında değiller. Yani başlangıçta eğer sağlıksızsa diyorsunuz... ...farkında değillerse durumun... ...uzun vadede problem çıkma ihtimali yüksek... ...ve bu problemleri de çözememeleri halinde... ...böyle bir sona gidilebilir diyorsunuz. Evet. Ya ama şimdi buradan bakıldığında... ...bir dünya evlilikte problem var hocam. Yani bir dünya evlilik bir sürü sıkıntı yaşıyor. Hiç kimsenin evliliği böyle... Çok kolay, derd üstü, murad üstü falan değil. Yani ben doğasında olduğunu da düşünüyorum. İki insanın ilişki içerisinde olduğu bir yerde sorun çıkmasının da normal olduğunu düşünüyorum. Palat. Efendim hocam. Evli misin? Evliyim hocam. Yani deneyiminle mi konuşuyorsunuz? <gülüyor> Hem bilimsel birikimim hem de deneyimle <gülüyor> konuşuyorum hocam. Aynı zamanda sosyoloji öğrencisisin. <gülüyor> evet hocam. Yani master düzeyinde. Evet. Ya seninle biz üniversite öğrencilerine Aha. konuşuyoruz biliyorsun. Aha. Ve üniversite öğrencilerine konuşurken çok samimi bir havacın içinde onlarla paylaşıyorsun evet falan. Ee, ve ben seyrediyorum sen konuşurken üniversite öğrencilerine nasıl böyle dikkatle dinliyorlar. Evet Yüzlerinde bir gülümseme böyle biraz hayret Aha. ama aynı zamanda... E, Ay bırakmasa devam etse gibi <gülüyor> böyle bir hal içerisinde. Şimdi senin bir kız arkadaş, erkek arkadaş dönemin oldu. Sonra evet. nişanlanma dönemi oldu. Sonra evlenme dönemi evet. oldu. Çok şükür bugün mutlu bir aynam evet. var. 6 evet. yaşında bir şükür. oğlum var. Devam ediyorsun. Bu evet. süreçlerden geçtin. Onun için o bahsettiğin e, olaylar... ...çok gerçekçi. Rica etsem... ...bir sakıncası var mı? Hayır abi? hayır hocam çok kısa. <gülüyor> <hocam. gülüyor> Yengeme izin verir mi? <gülüyor> <gülüyor> verir herhalde. Sormadık ama hocam... ...şimdi anlatırız siz istedikten sonra. Evet. Ya hocam... E, ...ben eşimle evlenmeden önce tanıştım... ...ve hakikaten... E, ...çok severek evlendim yani. E, bizim kız erkek arkadaş olduğumuz... ...dönem içerisinde çok keyifli... ...çok tatlı bir ilişkimiz oldu ve... Evet. ...ay çok... ...çok doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Ve ilk düşündüm. gördüğün anda... ...bir evet, enerji vardı değil, müthişti, değil çok etkilendim yani. Tir tir titredim ilk gördüğüm anda gerçekten. Öyle daha konuşmadım. Daha baktım. konuşmadan, sadece gördüğüm ve gördüğüm andan itibaren de... Böyle ...bir titremeyle birlikte ya dedim burada... ...burada sıra dışı bir durum var. Ben hakikaten bunu öğrenmeliyim. Bu her an hissedebileceğim bir şey değil. Her an yaşayabileceğim bir şey değil. Ve gerçekten de bizim açımızdan... Çok hoş bir arkadaşlık dönemi geçirdik ve arkasından işte ben askere gittim, döndüm, odur budur derken biz karar verdik. Dedik ki evet biz evlenelim, bu, bu hayatı birlikte geçirelim. Fakat kararı verdikten sonra nişanla birlikte başlayan süreç ve arkasından evliliğimizin herhalde ilk bir, bir buçuk senesi ikimiz açısından da cehennem azabıydı. Yani Altını çiziyorum. Cehennem. Cehennem azabı. Birbirimiz... Daha önce cennet. Aynen öyle. Birbirimizi bu kadar üzebileceğimizi, birbirimizin hayatını bu kadar zorlaştırabileceğimizi e, ben hiç düşünmemiştim. Yani öyle bir ihtimal... Hazır değildin. Hiç hazır değildim. Böyle bir şeyin olabileceğine dair en ufak bir hazırlık yoktu içimde. E, şimdi görebiliyorum ve biz o bir, bir buçuk senenin sonunda... Ya bir dakika burada biz bir şeyleri yanlış yapıyoruzu fark ettiğimizde durum döndü. Çünkü evlilikle ilgili hiçbir fikrimiz yokmuş bizim. Yani daha doğrusu sahip olduğumuz fikirlerin farkında değilmişiz. Ben kendi ailemden bir evlilik bilgisiyle birlikte geliyorum. Kadın ne yapar, erkek ne yapar, adam ne yapar, o ne yapar, bu ne yapar konusuyla Kabullenmeler. kabullenmelerle birlikte. Eşim kendi ailesinden aldıklarıyla birlikte geliyor ve ikisini bir araya getirdiğimiz zaman o güne kadar hiç sınamamışız bunları bir arada. Biz arkadaşken çok iyiydik ama bir çift olduğumuzda, evlendiğimiz noktada ...ciddi uyum sorunları çıktı ve bunların uyum problemi olduğunu fark etmek bizim bir, bir buçuk senemimizi aldı. Hiç fark edemeyebilirdik hocam onu söyleyeyim. Yani... Evet. Ya bir dakika bizim burada bir sorunumuz var ve bunu anlamak için uğraşalım demeyebilirdik. O emeği vermeyebilirdik. İşte istatistiklerin bir parçası da olurduk o zaman yani. Olurduk o zaman. Hocam cehennem Çocukla azabı yoktu. diye tanımlıyoruz. Yani sadece ben değil eşim de çok zor yıllardı ya çok üzdük birbirimizi diye tanımlıyoruz o süreyi yani. Bir şeye dikkat çekmek istiyorum Polat. Siz bir arkadaşlık dönemi geçirdiniz. Evet. Kimse seni ısrar etmedi, hayır, kimse asli ısrar etmedi Ta, hiç, hiç ve siz kendi doğal özgür iradenizle aynen, arkadaş aynen. oldunuz, birbirinizi tanıdınız. Aynen. Evet. Ama arkadaş olmaya ilgili bir kabullenme durumu Hiçbir yoktu. Şey yok Kendiniz yok. Olarak, arkadaşlığımız. olarak arkadaşlığımızı yaşadık. Öyle olduğu yani. zaman da diyorsun ki ya bu, bu benim sevdiğim insan. Onun mutluluğu benim mutluluğum demektir. Onun mutlu olabilmesi için ben olabileceğim en iyi arkadaş olmalıyım. O da aynısını söylediği zaman bütün o kabullenmelerden temizlenmiş sadece kendin olabildiğin bir ilişki yaşıyorsun ve pırıl pırıl. Evet. <gülüyor> Ama evlenince... <gülüyor> Ama evlenince bu sefer bütün o ev... Sen ezberini... kocayım diyorsun. Aynen öyle. Sen ya. Polat Doğru Spend... değil bir kocasın. Aa, olur mu canım öyle şey diyorum. Evet. Ben, biz şimdi evliyiz diyorsun. Ve önünde modeller var. Modeller var ve farkında değilsin. Evet. Hiç farkında değilsin. Yani bu böyle olur diyorsun. Bunun başka türlüsü olamaz ki diyorsun. Evet. E düne kadar öyle değildi. Olsun diyorsun. O zaman başkaydı. Evet. Şimdi başka. Tabii aynı şey. Aynı şey. Kız, kız içinde için, Kız için de geçerli. Evet. Hocam o içimize ekilmiş olan... Bile isteye kötülük olsun diye yapılmış falan değil ama o tohumlar birden hop diye çıktı ortaya ve birbiriyle uyumsuz iki tane bitki var yan yana. Yani biri diyor ki benim dediğim olacak, biri diyor ki benim dediğim olacak. Sen kendi kabullenmelerinin dünyanın en doğru şeyi olduğunu sanıyorsun. Evet. O da aynısını sanıyor yani ve hiçbirimiz de ezik değiliz. Her ikimiz de diyoruz ki bir dakika ya sen saçmalıyorsun. Öbürü de diyor ki sen saçmalıyorsun. Ve ha... Bu süreçler geçildikten sonra insanlar hiç gerilim yaşamıyorlar mı, hiç zorluk yok mu evin içinde? Gene bir sürü zorluk var ama bunlar çok önemli gerginlikler ve bir sürü şey fark hiç Hiçbirini konuşmamışsın hiç Hiçbirini konuşmamışsın. Üstüne zerre kadar birlikte fikir üretmemişsiniz. Nasıl olsa öyledir olur demişsiniz. Evet. Ve öyle olduğu zaman da sistem kendiliğinden boşanmaya evet. doğru gider yani. Burada iki şeyin altını çizmek istiyorum. Bir, ee, evlenmeden önce kız arkadaş, erkek arkadaş olarak birbirini tanımak, hı hı. evlenince beraber yaşama tanımasının garantisi olmuyor. Değil. Onun Değil. için özel bir bakış tarzı Aynen. var. Bunun altını çizme. İkincisi de, toplum için bence... ...evlenmeden önce bir oryantasyon, bir yönlendirme, üç, dört, beş günlük bir haftalık bir hı hı. özel çekip şöyle e, birbirlerini ileride kuracaklar aile olarak. Nasıl tanıyacaklar, nedir hı hı. beklentileri, o kabullenmelerin ortaya çıkacağı, kendilerine ve karşıdakilerine ayna tutacak bir sürece ihtiyaç var. Ve bu yönden bir e, faaliyet başladı. Onun için belediyeleri, aile bakanlığını kutluyorum. Evet. Tabii bunun mış gibi olmaması lazım, İnşallah. temellere gitmesi lazım. Şimdi önemli tutum bence evleneceğim ve emir boyu mutlu olacağım. Hiçbir sorunumuz olmayacak. Böyle devam edecek tavrı çok tehlikeli. Hı hı. Onun için evleneceğim birçok sorunlar çıkacak ve bu yolculuk içinde kendimi eşimi tanıyacağım ve bu sorunları çözerken birbirimize daha yakın geleceğiz. Temel koşul bizim birbirimizi severek bu sorunları çözmemiz gibi bir kabullenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok önemli hocam. Hiç kimse de söylemiyor. Evet. Hiç kimse de söylemiyor. Yani şimdi ben bak abi bir şey söylüyorlar sana bir şey söyleyeyim ben. Bu da şu. ...kıza diyorlar ki, nikahat sen bas. <gülüyor> Kimse bir şey söylemiyor değil, söylüyor. dikkat ayağına sen bas diyor toplum. Ne diyor? Erkekler kadir kıymet bilmez, bilmez diyor. Kız da buna inanıyor. Kadir kıymet bilmez bu herif diyor. Yani, bu ayağına basayım, benim dediğim olacak diyor. Kadının fenini erkeğe yendi diyor. Vallahi... Ve... ...akıllı baba, dede de gel bakayım buraya diyor. İlk gece gözünü korkutacaksın, ilk gece diyor. Evet, Karı ya. kısmını yararlılmaz diyor. ...yuları takar diyor ilk gece gözünü... ...onun için toplum bir şey söylüyor abi söylemiyor değil mi? Yok yok ben hani şey anlamında söylüyorum... ...toplum bir şey söylüyor da şu bizim fark ettiklerimi... ...bana hiç kimse mesela evliğin ilk yılları zor geçer... ...nişanlılık dertli bir dönemdir... ...aman ha, dikkatli olun... ...kendinize dikkat edin falan demedi... ...ben bunu anladıktan sonra evlenen tanıdığım... ...herkese bunu söyledim... ...herkese söyledim bak... ...yani nişanlılık ve sonrasındaki birkaç sene... ...biraz zorlu geçebiliyor, aman dikkat edin... ...oluyor, doğası gereği oluyor... ...siz kötü insanlar olduğunuzdan, problem sahibi olduğunuzdan değil... ...oluyor, farkında olmakta fayda var diye... ...çok teşekkür de aldım hocam onu da söyle Aldın değil mi? Aldım hocam, bir sürü arkadaşım da... ...ya abi iyi ki söylemişsin dedi bana... ...çünkü gerçek bu... ...yani bütün... ...kendinizle ilgili düzeni bir kenara bırakıp... ...yeni bir düzene doğru geçiş yapıyorsunuz... ...sorun çıkmasından daha doğal, daha normal bir şey yok... ...yeni gelen krizlerde de benzer sıkıntı... ...ve şeyi düşünüyorum ben ya... ...boşanma denilen şeyin... ...artık bunları yürütemediğiniz noktada... ...insan hayatına girdiğini düşünüyorum. Şöyle özetleyebilir miyim? Ben... ...ben... ...arkadaşlık ortam içinde Hı -hı. devam edebiliyor ama... ...evlilikte mutlaka... ...biz Kesinlikle. diyebilmek Kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle hocam. Onun için birisinin ben dediğinde öbürünü... ...evet efendim sensin, evet sen diyorsun'a giderse... Ah, ...neticede sorunlar çıkmaya başlıyor. İkisinin de evet biz. Bu bizim içerisinde Aynen. ben... Aynen. ...görebilme durumları olabiliyor. Çok güzel. Şimdi... Ne oluyor hocam? Niye oraya geliyorlar? Yani bazı insanlar gelmiyor. Bazıları geliyor. Herkes sorun yaşıyor. Yani. Gelen niye geliyor hocam? Şimdi temelde... ...ben eğer... Ee, ...şunda takılmış kalmışsam ki... ...uzun süre takıldım kaldım Polat. Emine benimle konuşuyor... ...ve ben onu yorumluyorum işte diyorum... ...karı kısmı değil mi? Yuları takmaya evet. çalışıyor diyorum. Hı hı. Yorumum tamamıyla... ...onu ötekileştiriyor. <gülüyor> İnsan... ...ailenin bir parçası olarak değil... ...hep... ...domin etmeye çalışan... ...baskın çıkmaya çalışan... ...ve ben erkeğim Polat... Şaka değil aslında. Her zaman benim kazanmam <gülüyor> lazım. Aynen öyle. Hıt dediğim zaman oturması lazım. Aynen. Hıt dediğim zaman kalkması lazım. Aynen. Bu içime işlemiş ve farkında değilim. Aynen. Kendi hayatımın içine ettiğimin farkında değildim. Ve bugün çok acı çekiyorum. Aynen. Şimdi bunların farkındayım. Ondan dolayı buradan bir imkan bulduk, konuşuyoruz. Şimdi evliliği erkek olarak mı yürüteceksin? İnsan olarak mı yürüteceksin? Hı hı. Meselesi var. Aynı şey bir kadın için de geçerli. Onun için bir erkek modeli kültür robotu olarak erkek. Hı hı. Delikanlı adam lan böyle olur mu? Hı. Sen önde yürüyeceksin karı arkadan gelecek. <gülüyor> Selam olsun Yozgat'taki arkadaşlara. <gülüyor> Şimdi anlatılan bu. Yozgat'ın lise hı hı. E, caddesinde. Hı hı. En meşhur caddesinde. Oradaki bakkal bunu gözlemiş. ...bizim bir arkadaş anlatmış, arkadaş bana anlattı. Aha. Amca... ...eller arkada yürüyor. <gülüyor> kadın arkada yürüyor, yetişmeye çalışıyor... ...ve söyleniyor kadın. Bu bakkalın önünde oluyor. Bakkala dışarıda seyrediyor. Evet. Hep önde gide, hiç adam beni yere koyma, ...kırsan biraz, yavaş gitsen olmaz mı, <gülüyor> öf sen de bıkır mi falan filan derken... var, buraya Gelmiş oraya. Gel. Dönmüş. ...ne diyorsun sen demiş, ne diyor? Seninle ne konuşacağım demiş. Askerlik arkadaşı mısın, nesin sen demiş. Konuşsam. Ve kadın demiş herhalde ki... ...adam haklı askerlik adam arkadaşım haklı. mıyım? Adam yerine konur muyum? Niye Konuşacağım. Bu ad kadın, adam neden... ...benimle beraber yürüsün? Şimdi model... ...bu olunca, bunun çocuğu... ...ve bu adam etkiliyorsa ...bunun torunu, nasıl bir modelle... ...yetişebilir? Aynen. Ve çok... ...önemli bir şeyden bahsediyoruz. Öğretmen-öğrenci ilişkisinde de aynı şey var. Kadın-erkek ilişkisinde de aynı şey var. Bunların farkına varmak... ...çok önemli çok. diye düşünüyorum. Şimdi... ...diyelim ki... ...olan oldu. Artık... ...olan oldu derken de şunu söylemek istiyorum. Her etkileşimde... ...her etkileşimde... ...bu çok önemli... ...bir... Etkileşim sonucunu beyin takip ediyor. Hı hı. Nedir bu etkileşim sonucu? Ya var oluyorum... Evet. Veya belirli derecede yok oluyorum. Doğru. Konuşuyorum. Hı hı. Beni dinlerken adam ona bakıyor, buna bakıyor, şuna bakıyor. Beni yok ediyor yani şu anda. Bir şey söyleyebilirsem söyleyebiliyorum. Git defol diyor yani harve tavrıyla, bakışıyla. Farkında değil. Her etkileşimde, evlilikte... Karı koca ya birbirini var ediyor veya yok ediyor. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla erkekte evrensel bir ihtiyaç var. Kadında da aynı şekilde. Erkek karısının kahramanı olmak istiyor. Güvenilen, güçlü görülen, koruyacak, hayran olunacak birisi olmak istiyor. Ve kadın bakışıyla diyor ki, haydi lan sen de. Çok acı. Çok acı zaman. Ve bu bakışıyla söylediği için... ...gerçek olduğunu da adam hissediyor. Hissedi. Bir de şey yapıyor. Adamda öfke var. Ve bu birikmeye başlıyor. Tam tersi. Geçen gün bir kitapta okudum. Adam pantolonun cebini karıştırırken... ...parasını bulamıyor. Karısına diyor ki... Cebimdeki paraya ne oldu diyor. Kadın şaşırıp kalıyor. Diyor ki, ben neden bileyim senin cebindeki parayı. Ha diyor araştırıyor. Ha buldum buldum diyor. Kadın ben seni kaldıramayacağım diyor. Sözü görüyor musun? Ben seni kaldıramayacağım. Çok önemli. Çok. Nasıl kırıldı o anda. Çok. Ve bu adam Allah bilir ailesinde bu tip şeyler oluyor. Ödük. Farkında bile değil. Hiç farkında değil. Ve kadının neden kırıldığını da anlayamaz bu an. Mümkün değil. Şimdi bunlar bir ike bir ike bir ike yavaş yavaş bir kristalleşmeye doğru gidiyor. Gördüğüm zaman buz gibi donuyorum diyor. Of! Kendimi hapiste hissediyorum diyor. Şimdi böyle bir duygu içerisine girdiğin zaman bu nasıl devam edebilir meselesi var. Tabii bunlar çok önemli konular. Ama kişiyi boşanmaya Boşu boşuna karar vermiyor. Erkek olsun kadın olsun. Şimdi üzerinde duracağımız şey böyle boşanma duygusu içerisine girdiği zaman nelerin farkında olması lazım? Peki, gibi. Tam burada ben şey sorayım o zaman hocam size. Yani insanlar bunu merak ediyorlar. Çok da net soran yok ama boşanma iyi bir şey mi kötü bir şey mi diye soruyor insanlar hocam. Yani öyle bir kayıplar ki o noktada. Bizim bunu iyi veya da kötü diye nitelendirmemiz mümkün müdür hocam? Polat ee, kesinlikle mümkün değil. Boşanma üçgenin iç açılarının 180 derece olması gibi bir olgu. Anladım. Kaç? Yani olaylardan dolayı kaçınılmaz olarak ortaya çıkabiliyor. Bazı durumlarda kurtarılabilirdi ve farkına vararak önceden ...sevgiyle, anlayışla... ...empatiyle süreç başlatılabilseydi... ...o cehennemden... ...cennete geçilebilirdi... ...o zaman için acır... ...keşke olmasaydı diyeceğin durumlar olur... ...ondan dolayı... ...keşke boşanmasaydınız... ...keşke farkına varsaydınız... ...şu kitabı okusaydınız... ...şu danışmaya alsaydınız... ...şu sorumluluğun farkına varsaydınız... ...denilecek durumlar olabilir... ...ama... Ben öyle durumlar görüyorum ki niye boşanmadınız? Bu çocukların hayatının içine etmişsiniz. Yok etmişsiniz, zehirlemişsiniz. Bu çocuk ömür boyu şimdi güven diye bir şey bulamayacak. Bu çocukların evliliğini mahvetmişsiniz siz ilerisi için derim. Böyle bir durumda boşanma olduğu zaman oh derim insan olmayı seçmişsin. Onurlu bir yaşamı seçmişsin. Özgür olmayı seçmişsin. Ondan dolayı Boşanmanın kendisinin iyi veya kötü diyemesi Hangi ortam içinde, hangi çerçeve içerisinde kim tarafından karar verildiği çok önemli. Peki hocam şey de var. Ee, toplum genelde boşanan çiftlere başarısız gözüyle bakıyor hocam. Ee, buna katılıyor musunuz? Yani böyle bir değerlendirme mümkün müdür? Bu insanlar başarısızdır demek mümkün müdür hocam? Polat, bu bakış tarzının olduğunu biliyorum. Ama bu çok sonuç vurgulu, Hı -hı. çok a, sığ bir bakışın sonucu. E, çünkü şunu biliyorum, içi tamamıyla boşalmış, Hı -hı. can kalmamış. ...sıfırlanmış evlilikler var. Kalıp. Ölü. Ruhlar örmüş. Şimdi dışarıdan bakarak... ...bu kişilere... ...başarılı diyebilir miyim ben? Diyemez. Diyemez. Ondan dolayı... ...bir evliliğin devam ediyor olması... ...hukuken... ...sosyal olarak... ...canın orada olduğunu ifade etmez. Hı hı. Evliliğin başarılı olması demek... ...canın, can cana bir ilişkinin olması demektir. O bakımdan böyle bir şey söyleyemezsin mümkün diye. Peki hocam, yine çok gelen sorulardan bir tanesi... ...insanlar orada çok zorlanıyorlar. Siz de şimdi oraya doğru getirdiniz, ondan dolayı onu sorayım istiyorum. Çocuklar için evliliğe devam etmek meselesi var. Birçok bir ilişkide... Ee, ben duyuyorum bunu ve yazmış da insanlar. Yani Çocuklar için ilişkinin devam ettirmesi doğru mudur, gerekir mi, başka bir şey yapılabilir mi diye soruyorlar. Ee, bununla ilgili ne var hocam kafanızda? Yani bu Sık sık söylenen bir şey evet. ve çok tehlikeli bir tavır da olabilir bu. Hı hı. Çünkü kadın kendi tembelliğini, ruhsal tembelliğini, yaşama merhaba demeyişini, korkaklığını falan çocukların arkasına sığınarak... ...veya bir erkek aynı şekilde saklıyor olabilir. Baba olmayacağım, erkek olmayacağım ama çocukların hatırı için... ...diyerekten onu devam edeceğim Anladım. şeklinde. Ve böyle bir e, evde yetişen çocuklar sağlıklı yetişmediklerinden dolayı... ...bence bu ana baba çok büyük günah işliyor. O bakımdan, işin içine bakıp değerlendirmeden çocuklar için... Hı. ...evliliğin devam etmesi sorununa cevap verilemez. Evet... Elinden gelenin en iyisini yaparak sorunun farkına varıp o sorunu çözmek için elinden gelenin en iyisini yapmak, kendini gözden geçirmek, alabileceğin yardımları etmek, konuşmak önemli. Ama sonuçta baktığın zaman senin hakikaten mutlulukla kendin Hı. olarak devam ettiremeyeceğin bir durum varsa o zaman çocukların da hayrınadır o hapis çıkmak. Bu çok önemli. Peki o zaman hocam. Kısa bir ara verelim. Verelim hocam. Evet ve devam edelim. Ondan sonra devam edelim. Evet Pala, önemli bir konu konuşuyoruz. Çok önemli bir konu hocam. Şimdi... Ee... Belki başka boyutlarında konuşmak lazım ama son birkaç dakikaya girdik. O yüzden ben özellikle üstünde durmak istediğim bir alanı var. Bu boşanma olup bitiyor hocam. Yalnız olup bittikten sonra e, ne yazık ki insanların ilişkileri çok zarar görmüş, çok hırpalanmış bir hale geliyor. Yani. Şimdi ortada bir çocuk yoksa bir şey de diyemiyorum. Bu insanlar başka başka yönlere de gidebiliyorlar. Başka türlü olabilir mi onu da bilmiyorum ama... Neticede bir çocuk varsa bu hayatın içerisinde bu çift aslında tam anlamıyla da birbirinin hayatından çıkamıyor. çıkamıyor öyle ya da böyle yani ben öyle düşünüyorum ki görüşmesen bile senin hayatından çıkmıyor. Çünkü her ikinizin emeğinin olduğu çocuk sizinle birlikte. Bu aileler için önereceğiniz bir şey var mı hocam? Bu insanlar ne yapsınlar? Yani belli ki bittiğin yerde boşanıyorsun. Bir evet. arada olmayı istemediğin bir yerde boşanıyorsun ama bir çocuk sahibisiniz birlikte. Evet. Boşanma durumuna gelinmişse ve karar verilmişse bu boşanan çiftlerin farkında olması gereken önemli boyutlar var. Bir. Bu işin hukuki yönü var. Bu işin hı hı. ekonomik yönü var. Hı hı. Bu işin toplumsal yönü var. Evet. Psikolojik yönü var. O bakımdan ...bu boyutların farkında olmak lazım. Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum bu fırsatı bulmuşken. Ee, boşanan çiftlerin... ...kendilerinin sorumluluğu olduğu gibi... ...her iki tarafın ana babasına... ...her iki tarafın... E, ...arkadaşlarına, dostlarına... ...her iki tarafın komşularına... ...her iki tarafın avukatlarına... ...bazı sorumluluklar düşüyor. Ve... ...bu sorumluluklar içerisinde... ...ben... ...mesela... E, ...Türkiye'deki... Bu ...evlilik danışmanlarının da... ...aslında Sorumlulukları. sorumluluklarının farkındayım. Kendilerini yargıç gibi hissedip... ...sen burada haksızsın, bu kadın haklı... ...ne biçim adamsın sen gibi falan konuşan... ...insanların olduğunu biliyorum. Kesinlikle bilimsel ve mesleki değil. E, orada... ...yardıma gelen, yardım için... ...gelen insanlar var, hı hı. yargılanmak için değil. Benim bununla ilgili bir makalem vardı. Evet, e, onu hatırlatmak isterim. Şimdi... Şimdi söyleyeceklerim sadece... ...bu ana baba için değil... ...bütün taraflar için... Hı hı. ...o çocuklar çok önemli. Değil mi? Ve o çocuklar olduğu sürece... ...bir kadın bir erkek hiçbir zaman... ...birbirinden tamamıyla boşanamaz. Yani ilişkileri bitmez. Şimdi... ...bu ilişkileri sen nasıl kullanıyorsun... ...meselesi var. Hakikaten insaflı... ...iyi yürekli insansan... ...kadın ve erkek hı hı. olarak... ...sen... ...kendi öfkelerini ve hıncını kendine saklarsın. O çocukların gelişmesiyle ilgili... ...ahlaki bir tavır içerisinde mümkün olduğu kadar... ...annesi veya babasıyla ilgili onu kullanmazsın. Çok büyük bir hata yapılıyor. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Uzun vadede araştırmalar gösteriyor ki... ...çocuğu babasına veya anasına... ...düşman edenler kaybediyorlar uzun vadede. İkisi de kaybediyor. 15-20-25 yaşına gelince çocuk diyor ki... ...kayboluyorum. Ne varsa Ve kayboluyor. Çok yazık. Sonradan farkına varıyorlar. Hocam diyor, tanırım olmuş. Koklamak istiyorum. <gülüyor> Yaşamın bir intikam alış tarzı var. Aynen. Onun acaba farkında mısı meselesi var? Şimdi... ...o bakımdan... ...benim özetle söyleyeceğim şu... Zerre kadar ama hiç karşı tarafın aleyhinde konuşmayacaksın. Konuşman gerekiyorsa diyeceksin ki evladım babanla biz anlaşamadık ayrıldık ama senin baban seni çok sever ve her zaman senin mutluluğunu isteyen birisiydi. İyi bir insandı. Babanla gurur duyman lazım. Diğer babaların hiçbirisinden eksik bir tarafı yoktu. Baba annesi için ...senin annen hem güzeldi... ...hem de son derece hanımefendiydi... ...ve çok iyi bir anneydi. Biz geçinemedik, benim de kabahatim vardır... ...onun da kabaatı vardır ama sakın... ...annende bulma. Mi? Sen çok iyi bir anneye sahipsin... ...ve bunun değerini bil. Bunlar çok önemli. Çok. Ve... ...böylelikle çocuğun içinde... ...bir çatışma yaratmamak lazım. Çocuk çünkü... ...her iki taraftan da beslenmek ister. Ve bu... Sorumluluk, büyük anne, büyük baba için de geçerli. Bu sorumluluk, öğretmenler için de geçerli. Oraya kadar gider diyorsunuz. Gider, gider. Çünkü hemen tarafını bulmak, kabileleri araştırmak. Erkek tarafı, kadın <gülüyor> tarafı. Bu sorumluluk, avukatlar için de geçerli. Çok istiyorum, acaba Türkiye'de... ...yargıçlar, bir aile yargıcı olmadan önce... Nasıl bir eğitimden geçerek psikolojik, sosyal psikolojik, sosyolojik o makama oturduklarında gelen boşanma davalarına bakıyorlar. Uygar bir toplum için buna ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yani boşanma hayatın istemediğimiz ama olduğu zaman da olan doğal bir olayı. O zaman bunu yönetmesini akılla, bilimle, iyi niyetle ...sevgiyle yapmamız çok önemli. Ve Polat... ...senin söylediğin çok önemli. Çok güzel giden bir süreç... ...nişanlılık ve evlilikte... ...birdenbire cehenneme dönüşmüştü. Ama iyi niyetle... ...ya burada bir sorun var... ...ve biz bunun üstesinden gelebiliriz... ...inancıyla çözüme ulaştırdınız. Ve bugün çok şükür... Benim örnek gösterebileceğim bir ailesiniz. Ve çok tatlı bir poyrazınız var. Sağ olun hocam. Allah bağışlasın. Amin hocam. Polat, ben çok zevk aldım. Ben de hocam. Umarım siz de zevk aldınız değerli izleyenler. Önümüzdeki hafta yine başka bir konuyla ilgili sohbetimiz için bekliyoruz efendim. hoşça kalın hoşça kal.